Cenab-ı Hak Nahl Suresinin 93. ayetinde وَلَوْ شَاءَ اللّٰهِ لَجَعَالَكُمْ اُمَّتَنْ وَاحِدِهِ buyuruyor. Evet. Yani Allah dileseydi hepiniz tek bir millet olur, hepiniz Müslüman olur. Yani hiç kimse ateist yahut dinsiz yahut başka bir dine mensup olmaz idi evet. buyuruyor. وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ buyurmuş. Lakin... Bazınızı hidayete, bazınızı da dalalete e, iletir. Bu iletmek nedir? Yani Cenab-ı Hak e, bizim üzerimizde hükümran olup e, küfür noktasında bizi zorluyor yoksa biz istiyoruz da Cenab-ı Hak onu biz, bizim için yaratıyor mu meselesi e, ulema arasında tartışılmış. Ama kanaat olarak şöyledir. Yani kul hidayeti temenni eder Cenab-ı Hak hidayeti yaratır, kul dalalet dediğimiz sapıklığı arzu eder Cenab-ı Hak da onu yaratır ama buna razı olmaz. Evet. O halde yeryüzünde değişik e, anlayışa sahip, e, değişik dine yahut dinsizliğe mensup insanlar olacaktır. Yani bu gayet normal bir hadisedir. Niçin? Cenab-ı Hak bize bir cüz'i irade vermiş. İrademizi istersek hak yola, istersek batıl yola kullanabiliyoruz. Hepimiz imtihandayız bu noktada. Ayet-i Kerime'nin devamında ise ancak yaptıklarınızdan dolayı hesaba çekileceksiniz deniyor. Yani dünyada hidayet yahut dalalet noktasına tercihiniz var ama her birinden hesaba çekileceksiniz. Peki İslam'ın en kısa, kısa, kısa tarifi nedir? Sualine şöyle cevap verilmiş. İslam Allah'a itaat, mahlukata şefkat ve merhamet etmektir. Evet. Yani mahlukat denilince ne demek bu? İnsan, hayvanlar, cansız varlıklar vesaire hepsi akla gelir. Onlara şefkat ve merhamet göstermeniz İslam öğretisinin bir gereği aslında. Başka ne var? Şimdi ayet-i kerimelere bakacağız. Mümtehine suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde sizi yurdunuzdan çıkarmayan, sizinle din konusunda savaşmayan insanlara iyilik yapmanızı Allah yasaklamaz buyuruyor. 8. ayet bu mahalde ben orijinal metnini zaman belki darlo sebebiyle okumuyorum evet. ama... Mümtehane suresinin 8. ayet-i kerimesinde bu beyan edilmiş. Hemen 9. ayet-i kerimede ise sizi yurdunuzdan çıkaran, din konusunda sizinle savaşan, ayrıca bunlara destek olanlarla dostluk kurmanızı Allah yasaklar buyurmuş. Burada ölçü nedir? Aslında dine mensup anlayışı şöyle veya böyle. Ama dini alanda sizinle savaşmıyor, size zulmetmiyor, sizi kendi yurdunuzdan çıkarmıyorsa bu insanlara iyilik yapmanızda herhangi bir sakınca yok. Hatta dostluk kurmanızda yani arkadaşlık, teşrik-i mesai, insani ilişkiler açısından beraber olmanız, arkadaşlık kurmanız, yemeğe gitmeniz, oyun oynamanız, maç yapmanız. Aklınıza gelen her şeyi yapmanıza engel yok. Nerede yasak var? O kişi sizi yurdunuzdan sürüyor. Dini konuda sizinle savaşıyor. Yahut buna destek olan insanlar. E bunlara elbette dost olamazsınız. Evet. Cenab-ı Hak dost olmayın diyor. Peki meselenin ayeti kerime boyutları böyle. Ayrıca bizim bir tebliğ görevimiz de var değil mi? Müslüman olarak. Evet. Dinimizi sadece biz mi yaşayacağız, yani başka insanlar gerekiyor. Müslüman olsa bize ne zararı var? En azından biz onu tebliğ etmek durumundayız. Yani dini bilen, dini anlatmasını bilen, anlatma usulünü bilen insanların bu dini her platformda, televizyon olabilir, gazetede yazabilir, yani aklınıza gelebilecek internette yazabilir, Başka türlü, her türlü şekliyle en azından dini yaşayarak tebliğ etme görevimiz var. Yani aslında her Müslümanın tebliğ görevi var. Ancak bu sözlü mü e, yahut e, hal, davranış açısından mı diye sual edilecek olursa e, tebliğde hangisine kadirseniz onu yapmanız gerekiyor. Mesela dini bilginiz fazla yok. Var ama ifade etme kabiliyetiniz yok, sizin yapacağınız en güzel şey davranışlarınızla İslam'ı öğretmektir. Yahut herhangi bir hacı amca, dini fazla bilgisi yok ama dine samimiyeti var, bu hacı amcamın yapacağı en güzel tebliği nedir? Mesela ahlaki güzelliktir, ticaret ahlakıdır, İnsani ilişkilerinde mükemmeli yakalamak ve bunu göstermektir, dürüstlüktür, Güven vermektir. Bunlar nedir? Her biri tebliğ göreviyle yükümlü olmamızın bir göstergesi, alameti diyelim. Ayrıca Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına bir bakınız. Gerçekten çok ibret almamız gereken bir olay var. Resulullah Aleyhisselam'ın yanında Yahudi bir çocuk hizmetkar idi. Bunu yanlış anlamadınız, duymadınız. Evet hocam. Yani duyduğunuz yanlış değil. Peygamber Aleyhisselam'a hizmet eden bir Yahudi çocuk vardı. Bu çocuk hayatı boyunca Yahudilik üzere devam etmiştir. Yani, de yani. İslam'ı e, tercih etme noktasında e, Resulullah'ın e, tavsiyelerine uymamış ama ona hizmet etmiş. Vefatı sırasında Peygamber Aleyhisselam hastalandığını vefat edeceğini duyduğu an hemen yanına gitmiş. O çocuğa yavrum Müslüman ol demiş, yani şehadet getir diyor. Çocuk e, Yahudi olan babasının yüzüne bakıyor, e, babası da Muhammed'in dediğini yap deyince o çocuk şehadet getirerek vefat ediyor. Ve Peygamber aleyhisselam bu hadiseye çok memnun olmuş, çok sevinmiş. Bakınız burada Allah Resulü var, yeni bir din tebliğ ediyor. Ona hizmet eden bir çocuğu dine girmek noktasında zorlamamış ama birlikte yaşamışlar, etmiş sürekli. birlikte yaşama var, göstermiş, anlatmış ama çocuk hala eski dini <gülüyor> üzere devam ediyor. Başka bir örnek var mesela Hazreti Ömer Müslüman Medine'ye göçmüş ama Mekke'de onun müşrik kardeşi var. Resulullah Aleyhisselam bir gün kendisini ipek elbise göndermiş yani ganimet olarak gelen e, giysilerden ipek olanı göndermiş. Hazreti Ömer buna çok üzülmüş. Niçin? E, i̇pek elbiseyle ilgili Resulullah Aleyhisselam'ın ahiretten nasibi olmayanlar bunu giyer dediğini biliyor. Buna şahit. Ama bu elbiseyi bana niye gönderdi diye çok üzülmüş. Resulullah Aleyhisselam'a demiş ki siz ipek elbiseyi, Ahiretten nasibi olmayanlar giyer buyurdunuz ama bana gönderdiniz bu. ne yapacağım ben? Resulullah Aleyhisselam bunu birilerine hediye edebilirdin diyor. Ne demek bu? Yani mesela hanımına hediye edebilir pek onlara haram değil. E, müşrik kardeşine göndermiş. O halde İslam aslında şahısların bizatihi kendine değil fiillerine tavır alır. Yani ben... E, Falanca inkarcı kardeşimi insan olarak severim. Ama e, affedersiniz ahlaki zafiyeti varsa, zulmü varsa, inkarı varsa ona da razı olmam. Hocam şöyle toparlayacak olursak, mesela bu arkadaşımız, izleyicimiz ateist kimselerle iş mesaisi noktasında beraber çalışıyorlar. Eğer onların düşüncelerinden etkilenme ihtimali varsa bu ilişkiyi yine sürdürmeli mi? Evet, burada dikkat edilirse biz e, kendi dinimizi yaşıyoruz, karşı tarafa da yaşantımızı aksettiriyoruz. Burada aleyhde bir durum yok. Ancak öyle bir arkadaşlık ki o kişiden etkileniyorsunuz, dinden uzak kalıyorsanız o zaman tabii e, arkadaşlığınızın bir sınırı olmalıdır. Ama e, bildiğim kadarıyla bu bir iş arkadaşlığı. Yani mecburen öyle yemeğine gidiliyor. Yahut birlikte çay ve sayır içiliyor. Yani bu tarz münasebetiniz olmalıdır. Evet. Belki fikri tartışmaya girmeyeceksiniz. <gülüyor> fikri tartışma noktasında ölçünüz şu olmalı. Tartıştığınız zaman, aslında tartışmak ifadesini bile kullanmak istemiyorum. Yani bir fikir mütalası, karşılıklı bir görüşme esnasında eğer faydalı olacağınızı düşünüyorsanız, Davanızı anlatın. Evet. Yok faydası olmayacaksa onu dahi anlatmayın. Ne yapın siz? Siz yaşayarak dürüstlüğünüzle, efendiliğinizle, ahlakınızla o kişiye örnek olmaya çalışın. En etkili olanı da budur. Zira Resulullah Aleyhisselam'a inanan e, sahabe-i kiramın %90'ı Resulullah Aleyhisselam'ın sözlerinden değil davranışlarından etkilenerek İslam'a girmişlerdir.